Rahman Rahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Tövbe insan işi İnsan tövbe eder. Melekler bir şeyden tövbe etmezler. Hayvanlar içinde tövbe söz konusu değil. İnsan işi olan İnsanın sorumluluğunda olan tevbeyi insan sülalesi geçmişi boyunca ele aldığımızda tevbe ve tevbeye altyapı oluşturan günah gidiyor gidiyor ilk insan olan babamız Adem aleyhisselam'a dayanıyor. Bu nedenle tövbeyi en geniş kapsamıyla ele alıp bir hastane laboratuvarında incelemek için Adem aleyhisselam'ın tövbesini, tövbesine konu olan hatasını anlamak gerekiyor. Evet. Bugün Adem Aleyhisselam'ın hatası ve tövbesi kaç milyarıncı çocuğu olarak bizim gündemimiz değildir. Ama onun beşer oluşu Allahu Teala'nın içine koyduğu beşeri yapısı onu günaha kışkırtan İblis ve günah konusu olan yasak ve benzeri kavramlar bize tevarus ederek geliyor, bizden de başkalarına gidecek, bir sonraki kuşaklara gidecek. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim Allah'tan, cennetten, cehennemden söz eder gibi onlarca ayetinde bir, beş değil, on değil onlarca ayetinde babamız Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını o yaratılıştan sonra şu günaha yanaşmayacaksın uyarısını allah Teala'nın onun buna rağmen şeytana aldanıp o günaha yanaşmasını ayetler geniş geniş anlatıyor. Deyebilirim ki bu kadar uzun zekat bile anlatılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hac bile bu kadar tekrar edilmiyor. Bundan da biz çok net bir şekilde anlıyoruz ki Adem Aleyhisselam'ın başına gelen şeyi Allah bizim çok iyi anlamamızı istiyor. Nasıl kulaklarımız, parmaklarımız topraktan değil benim üzerimde ama topraktan olan Adem'in parmakları ile kulakları ile ve diğer organlarıyla ile aynı. İşte bunun gibi de Adem Aleyhisselam'ın günahı hatası mantık olarak bizim üzerimizde var. Bu sebeple Allahu Teala geniş geniş iman eden kullarına bunu anlatmıştır. En sağlam, tartışılmaz, nihai sözü söyleyen kaynak da bu konuda Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'den babamız Adem Aleyhisselam'ın yaratılma sürecini, sonra da hataya düşmesini ve hatadan sonrasını bu üç noktayı e, ayetlerden okuyacağız. En temel ve o günü bilen Allah'ın ayetlerinden dinlediğimiz için de acaba şeklinde bir soruyu hiçbir şekilde aklımıza getirmeyeceğiz. Peki bugün biz bundan ne çıkaracağız? Şunu çıkaracağız. Biz o babanın çocuğuyuz. El şeklimiz babamıza benziyor. Adım atma şeklimiz babamıza benziyor. Göz kirpiklerimizi açıp kapatmamız babamıza benziyor. Biz o babanın çocuğuyuz. Bu hata ve o hatayı işleme yapısı da bize o babanın çocuğu olduğumuz için bu kadar geniş geniş anlatıyor. Ders alacak, ibret çıkaracak bir Müslüman Adem aleyhisselam ki babamız ve bir peygamber aynı zamanda ilk peygamber buna rağmen cennet gibi bir yerde bu ayak kaymasına uğradı ise eğer şeytan onu cennet gibi bir yerde yanılttı ise eğer bizim kapitalizmdi, demokrasiydi, sekülerizmdi, medyaydı bin bir melanetle şeytanın en profesyonel tezgahlarını kurduğu bin bir melanetle donanmış bu dünyada çok rahat kendimizi onun tuzaklarından birisine yakalanabilir görmek zorundayız. Bu dersi çıkaracağız. Bazı ayetleri şimdi not tutar gibi zihnimizde anlamaya çalışalım. Bakara suresinin ki Kur'an-ı Kerim'in Fatiha-i Şerife'den sonra ilk suresidir. 30 ve 37. ayetleri arasında allah Teala... İlk Adem Aleyhisselam'ın yaratılış sürecini, bu bahsettiğimiz üç noktayı bize izah ediyor. Meal'den seri bir şekilde okuyorum. Bakara Suresinin 30 ve 37. ayetleri arası. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar,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 yeryüzünde yani dünyada bir halife yaratacağım. Halife, temsilcim demek. Bir temsilci yaratacağım. Melekler de Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından önceki Can Kavmi isimli bir mahluk türünün vura kıra birbirlerini nasıl öldürdüklerini kanak helak olduklarını biliyorlardı. Adem Aleyhisselam'dan önce, insan cinsinden önce. Bunun için dediler ki, seni tesbih ediyoruz. Sana hep hamd ediyoruz. Secde ediyoruz. Ne gerek var orada kan akıtacak birilerini gene yaratacaksın. Bu bir itiraz değil. Merak edip sormak oldu meleklerden. allah Teala da onlara buyurdu ki, sizin bilmediklerinizi biliyorum ben. Burada bir dipnot şeklinde bir bilgi tazeleyelim. Arafat'ta hacılar vakfeye durduklarında işte üzerlerinde elbise yok. Gözyaşlarıyla kanter içerisinde yorgun gelmişler. Vakfe yapıyorlar. Allah Teala o manzarayı meleklerine gösterir. Bakın, bilmediğinizi biliyordum ben. Kullarım nasıl ibadet ediyorlar? Buyurur diye bir bilgi tazelemiş olalım. Devam ediyor meal. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip sözünüzde doğru iseniz Şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinizden başka hiçbir şey bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin. Cevabını verdiler. Yani Allah Teala Adem'e insan dünyada kullanacağı bütün dillerin sözcüklerini öğretti. Eşyayı öğretti. Melekler dünya mahluku olmadıkları için o bilgilere bir ihtiyaçları yoktu. Kalem ne demek, domates ne demek bilmiyordu melekler. Allahü Teala isimleri sayın bakalım deyince sayamadılar tabii. Sonra Adem Aleyhisselam'a geçti Allah. Ey Adem bunların isimlerini onlara bildir dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizde bilirim. Demedim mi buyurdu Allah meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis dışındakiler derhal secde ettiler o direndi büyüklendi ve kafirlerden oldu ey Adem sen ve eşin cennette oturun istediğiniz yerinden rahatça yiyip için ve şu ağaca Yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Paragraf bana bu ayeti ayrıntısıyla ele alalım. allah Teala Adem Aleyhisselam'ı bilgiyle donattı. Sonra melekler onun bildiklerini bilemediler. Bunun üzerine şimdi secde edin Allah buyurdu. Buradaki secde namazdaki secde değil. Yani saygı gösterin eğilin bakalım Adem'in önünde. Dedi. Melekler bir itiraz etmediler. Melek itiraz etmez zaten. Secde ettiler Adem'in önünde. O esnada iblis o zamanki adıyla daha sonra şeytan olduğu adı. Şeytan kovulmuş mahluk demek. Şeytan kelimesi. İblis onun orijinal adı. Nüfus kağıdındaki adı iblistir. İblis diretti. Buna niye secde edeceğiz ki biz dedi. Bunu da bir mantık oyunuyla kendine inandırdı. Bunu Allah çamurdan yarattı. Bina ateşten yarattı. Ateş çamuru yakar. Ben bunun önünde niye secde edeyim dedi. İlk mantık, felsefe, ruhu iblisten çıktı. Böylece bunun üzerine allah Teala Adem Aleyhisselam'a sen ve eşin Havva annemiz cennette oturun. İstediğiniz yerinden rahatça yiyip için. Şurada bir ağaç var bu hariç, buna dokunmayacaksınız buyurdu, eğer o ağaca dokunursanız, zalim olursunuz, yani yanarsınız İşte tövbe dediğimiz şey burada başlıyor çünkü günah da burada başlıyor cennet kaç dönüm yerdi acaba o zaman yüz dönüm mü bir milyon dönüm mü bir milyar dönüm mü on milyar hektar mı ne rakamı canım, ne göz görür, ne rüzgar gider yerler, Adem Aleyhisselam'ın emrindeydi. Kim bilir, yüzlerce katrilyon ağaç vardı orada. Bir tane ağacı Allah gösterdi, buna yanaşmayacaksın dedi. Sen ve eşin buna yanaşmayacaksınız. Elma ağacıydı filan derler, Kur'an'ın ve hadisi şeriflerin, vermediği bilgilere takılmamak lazım. Ne ağacı olduğu önemli mi? Allahu Teala şu ağaç diyor. Elma ağacı olsaydı elma derdi Allahu Teala. Gerekli mi ne ağacı oldu? Adem Aleyhisselam işte buradaki mesajı anlayamadı, anladı sabredemedi. Sabretti dayanamadı. Ne dersek diyelim. Burada kaydı Adem Aleyhisselamın ayağı. Sayısının Allah'ın bildiği kadar kalabalık melek onun önünde secde ettiler. İlminden dolayı. Ama o iblise kandı ve o ağaca yanaştı. Ağaca yanaşınca kısa devre oldu. Her şey bitti. Şimdi ayetten okuyalım. Şeytan oradan yani o ağaçtan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de yani allah Teala buyurur. Birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için, sizin için orada yerleşecek bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Dünyaya gittiler. Bunun üzerine yani iblis geldi kandırdı Adem Ali. Bu ayette ayrıntısı yok. İleriki ayetlerde var. E, kandırdı. Bu ağacı Allah niye yasakladı size biliyor musunuz dedi. Havva annemiz de herhalde niye dedi? Çünkü bu ağaçtan yiyen cennetten bir daha çıkmıyor. Siz bundan yemedikçe cennetten çıkmaya her an mahkumsunuz. Yiyin bir tane kalın burada dedi. Yediler. Ama cennetten çıktılar. Çünkü şeytan Allah'ın yasaklarını cazipleştirerek insanın ayağını kaydırıyor. Onun için internetteki Müstehcen bir kadın sahnesi yüzde bin haram olduğu halde yüzde yüz helal olan eşinden daha cazip oluyor. Bunun için iyi bir hoşaf suyu hiçbir zaman bir alkol gazlı içecek gibi cazip gelmiyor insana. Bunun için bütün sağlık kurumları paketlenmiş yiyecekler, cipsler vesaire yedirmeyin çocuklara dediği halde Çocuk ameliyat olmaya bile razı oluyor. Yeter ki bir cips alın bana. Yasak cazip. Yasak mıknatıs gibi çekiyor kendisine. İşte bu dersi alalım diye Allah babamızı anlatıyor bize. Yüz binlerce sene önce kim bilir olmuş bitmiş bir iş bizde ne ilgisi var bunun diyemiyoruz. Biz o babanın çocuklarıyız. 37. ayette devam ediyor. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bunlarla da tövbe etti. Yani nasıl tövbe edeceğini yani bir hata etti çünkü ve cennetten inin oradan diye inin oradan diye kovuldu. Cennetten kovulunca hata ettiğini anladı. Annemiz Havva ile beraber dünya toprağına indiler. Perişan oldular. Yalvardı, yakardı. Ne etsem ben beni affedersin dedi. Allah Teala da ona Tövbe nasıl yapacağını öğretti. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Bunu yoğun bir şekilde dua olarak okudu. Yani istiğfar etti. Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Bu ayetler bize ne gösterdi? Bakara Suresinin 30 ve 37. ayetleri. Şunu gösterdi. Günah işleyen bir babanın çocuklarıyız. Adam hacca gitti, ağaçtan geldikten sonra gene şu günahı. Ya babamız cennetteydi ne haccı be. Cennette bunu yaptı. Alim adam niye böyle yaptı? Babamız meleklerin önünde secde edeceği kadar alimdi. Öyle ilahiyat, diplomalı, medrese mezunu biri değildi. Allah direkt onu öğretti. İlk öğretmeni Allah'tı onun Celle Celaluhu. Allemahul beyan, her şeyi Allah öğretti ona. Buna rağmen hata etti. Ve insan cennetten kovulmak düzeyinde bir suç işlese bile Allahu Teala'nın kapısı ona açıktır. Kesin bu. Neden? Çünkü o tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olan bir Allah'tır. Celle Celle. Adem aleyhisselam babamız bunun en büyük örneğidir. Araf e suresinin 11-27. ayetlerinde bu sahneleri değişik bir kalıpla tekrar Allahu Teala bize anlatıyor. Andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için saygı ile eğilin dedik. İblisten başka hepsi saygıyla eğildiler. O saygıyla eğilenlerden olmadı yani, secde edenlerden olmadı. Allah sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu? Secde etmekten ne alıkoydu dedi. O da ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah şimdi,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 Çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Nankörlük ettireceğim onlara. Allah dedi ki: Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan cennetten. Andolsun, yani Allah Teala buyurur: Onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldururum. Burada bir ara verelim. Ne oldu şimdi? Adem'i şekillendirdim, yarattım, melekleri secde ettirdim, iblis etmedi buyurduktan sonra. İblis'e ceza olarak çık cennetten buyurdu ya. Allah. O da sen beni bu Adem'in yüzünden cennetten çıkardın ya, ben de Adem'in çocuklarından intikam alacağım kadar bana süre ver. Yani kıyamete kadar süre ver bana. Son insana kadar. Allahu Teala da al sana kıyamete kadar süre veriyorum serbestsin kıyamete kadar buyurdu. İblis de dedi ki göreceksin önlerinden arkalarından sağlarından sollarından yani her yönden Adem'in çocuklarını kuşatacağım ve sana nankör yapacağım onlara. Çoğu nankör olacak dedi. allah Teala da buyurdu ki melun çık oradan sen de sana uyanlarında hepsini cehenneme dolduracağım ben buyurdu. Bugün alkol masasında oturan bir mümin. Bugün internette lanet bataklığına batmış bir mümin. Bugün kocasını zinae doğru sürükleyen bir kadın. Bugün karısına Allah'ın emaneti olduğu halde zulmeden bir erkek. İblisin önden arkadan, sağdan soldan kuşattığı politikaların Sonucu bunu yapmaktadır. Babamıza da bunu yaptı zaten. Dolayısıyla biz meçhul bir düşmanla uğraşmıyoruz. Biz korsan bir düşmanla uğraşmıyoruz. Biz yarın ölür kurtuluruz denecek birisiyle uğraşmıyoruz. Biz kısır iki üç tane cambazlık oyunu olan acemi bir siyasetçi, politikacı cambazla uğraşmıyoruz. Yetkisini Allah'tan almış. İnsan sayısı kadar denek ve tecrübe sahibi olmuş. Bir düşmanla uğraşıyoruz. Bunun için şu kadarından ne olur dediğin zaman şeytanın o kadarıyla başladığını anlıyor olman lazım. Bir meyve elmayı da armutlu neyse bir kirazdı. Bir meyve bütün cennete mal olacak kadar değerlidir. Bir gıybet bütün ibadetleri mahvedecek kadar ağırdır. Bir yalan bir ok gibi ciğere batıp nefessiz bırakabilir. Böyle düşünmek zorundayız. Devam ediyoruz. Şu i̇blis bu şekilde kovuldu. Araf suresinin 11-27. ayetleri arasında okuyoruz. İblis kovuldu, hepinizi cehenneme doldururum buyurdu Allah Celle Celaluhu. Sonra Adem'e döndü. Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz buyurdu Allah. Unutmuyoruz. Bir dönüm yer senin olsun burada, komşularının arazisine geçme demedi Allah. Bütün cennet senin olsun. Şu ağaca dokunma sadece dedi. O babanın çocuğu olduğumuz için 150 dönümlük yer gözüne batmaz, öbür komşunun 2 metre yeri gözüne batar. Mahkemelik olursun orada. Bu babanın çocuğuüz çünkü. Ey adam sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin fakat şu ağaca yaklaşmayın. Bunu unutmuyoruz. Burada başlıyor her şey. Yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan kendilerinden gizlenmiş olan avlet yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye onlara bir de yemin etti. Burada durayım, izah edeyim. Yani geldi şeytan, Adem'e sonunda avret yerlerinin açılacağı kadar büyük kabahat olacak işi yaptırdı Allah buyuruyor. Bunu ayet bir haya, bir nezaket kuralıyla şöyle anlatıyor. Derken şeytan kendilerinden gizlenmiş olan, Avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi. Çünkü insanın şeytana uyuması durumunda ilk başına gelecek şey avreti açmak, çıplaklanmaktır. Bunu Adem babamız cennette şeytana uyduğu için Allah ceza olarak avretlerini açtı, rezil oldular orada. Şimdi insanoğlu o hale geldi ki şeytan kendisi oldu, avretini kendisi açıyor. Bu bir ceza insanoğluna. Bir de şeytan ben battım sizde batın demedi. Ben derdim size insanlık, size merhamet ediyorum dedi. Yemin ediyorum dedi. Devam edelim. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. İlk ağaca dokunur dokunmaz birbirinin avretini görmeye başladılar. Cennette. Cennette ilk ceza avretin açılmasıdır. Şimdi insanoğlunun geldiği nokta o ilk ceza noktası oldu. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Utanıyor çünkü insanoğlunda haya diye bir şey var. Şimdi o da gitti ayrı. Rableri onlara ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apacık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki Rabbimiz... Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah buyurdu ki: "Birbirinizin düşmanı olarak inin cennetten. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır." Yine Allah buyurdu ki: "Oradaki yaşay, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız. Böylece dünyaya indiler. Ey Adem oğulları! Şimdi niye Adem Aleyhisselam'la tövbe konusuna geldik? Bunu çıplak kadın, çıplak erkek, tesettürlü zannedip çıplaklığa rahmet okutturacak tesettürdeki kadın, eşine, o kızına, kendisine Allah'ın helal etmediği kıyafeti helal gören erkek her kimse hepimize hitap ediyor Allah ey Adem oğulları, yani babası Adem olanlar biz, elhamdülillah size afret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik takva Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya işte o daha hayırlıdır bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir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 İman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Ne işiniz var sizin şeytanla? Konumuz tesettür değil. Tesettürü paça buraya çevirmek değil. Ama sadece tesettür açısından ele aldığımızda bile neyin nereye dayandığını konuşmuş oluyoruz. İsra Suresi'nin 61 ve 65 ayetlerini Allahu Teala yine babamız Adem Aleyhisselam'ın süreciyle ve serüveniyle ilgili olarak bize anlatıyor hani meleklere Adem için secde edin saygıyla eğilin demiştik onlar da secde etmişlerdi yalnız iblis saygıyla eğilmemiş hiç ben çamur halinde yarattığın kimse için saygıyla eğilir miyim demişti yine demişti ki iblis benden üstün tuttuğun kişi bu mu söyler misin Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen ömür verirsen onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım Allah şöyle buyurdu çekil git onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır haydi Allah buyuruyor İblise. haydi onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağırınla kaydır atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü onların mallarına ve evlatlarına ortak ol yani malları ve evlatları üzerinden kandırırsın sen onları Onlara vaatlerde bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat edecek değildir. Şüphesiz gerçek kullarım, yani ihlaslı kullarım, üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak onlara Allah yeter. Allah demek ki bir şey daha öğrendik buradan. Celle Celalü Rabbimiz şeytana e kalanlar bana kalsın diye göndermedi. Kılıbıklar, kıyafetinden, ibadetinden, e, haramlara daha uzak durmaktan vs. esneyecek olanlar senin olsun, gerisi bana kalacak buyurdu. Ve ihlasla Allah diyenlere dokundutmayacağını da bu ayetlerde müjde etmiş oldu Allah. Kehf suresinin 50. ayetinde, bir başka noktadan bunu allah Teala'nın nasıl izah ettiğini görüyoruz. Hani biz meleklere Adem için secde edin demiştik de, iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerden de. De, Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz ey insanlar? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir. Burada bir ayrıntıya daha temas etmiş olduğu ayet, Adem topraktan, iblis cinlerden, cinler ateşten. Ne uyumla siz onlara takılıyorsunuz ki peşlerine? Bir defa sizden değil onlar. Kendi ırkı, tipi başka onların diye ikaz ediyor Allah. Taha suresinin 115-124. ayetlerinde yine değişik bir üslupla bu konuyu Allah tekrar önümüze koyuyor. Dedik ki, onlarca ayet Kur'an-ı Kerim'de şeytan, insan, günah ve tövbenin ana ham maddesini formülünü anlatıyor. Buradan başlamak gerekiyor. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulamadık. Demek ki Allahu Teala Adem dayanabilecek mi, dayanamayacak mı onu görmek için, onu ona göstermek için biliyordu Allah. Onu göstermek için yasakladı. Adem de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 Adem ve eşi yani Havva, o ağacı meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerini örtmeye başladılar. Derler ki incir yap ağacını yaprağı gibi bir yapraktan buldular, avret yerlerinden örttüler derler. Göründü ve cennet yaprağından üzerlerini örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Günah nerede başladı? Orada başladı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi ve peygamber yaptı. Ve peygamber yaptı onu allah Teala. Doğru yolu gösterdi bir de peygamber yaptı. Demek ki tövbeden sonra insan peygamberlik düzeyine bile çıkabiliyor.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 Mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. Yani bu kadar Allah babamızı bize anlattıktan sonra anlamayan için kör dirilmekten başka bir çare yoktur. Evet bu ayetlerin benzerleri var. Konuların devamı var ama ana mesele anlaşılmıştır. Hayat bizim için cennette başladı. İlk insan cennettedir. İlk insan hatası da cennette oldu. İnsan ilk cezayı cennette aldı. Bu cezanın birinci merhalesi çıplak kalmaktı. İkinci merhalesi cennetten çıkarılmaktı. İlk tövbeyi İlk insan yaptı babamız Adem Aleyhisselam. Fakat burada çok ince, hassas, anlaşıldığında insana duygusal yaşlar akıtacak ibretli konular var. Mesela allah Teala suçlu olduğu için cezalandırdığı bir kulunu dünyaya gönderiyor. Ama dünyanın maddi ve manevi imarına da onu görevlendiriyor. Onun çocuklarını da görevlendiriyor. Bütün dünyada bu gördüğümüz imar, yapılanma, cezalı bir adam dünyaya geldiği için oldu. Ki bu Allah'ın istediği bir şey, Celle Ve Adem aleyhisselam dünya toprağına geldiğinden beri bu büyük kainat toprağında, dünya toprağında ne kadar Allah dendi, ne kadar secde yapıldı, ne kadar sadakalar verildi, ne kadar hayırlar yapıldı, kaç on bin peygamber geldi, Kaç sayısı telaffuz edilemeyecek kadar melek indi çıktı dünyaya. Cebrail kaç milyon kere indi çıktı dünyadan. Bütün bunlar babamız Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmesiyle oldu. Dünyaya ise ceza olarak gönder. Ama cennette işlediği suçun tövbesini dünyada yaptı. Allah'ın rahmeti, mağfireti onu dünyada karşıladı. Biz onun çocukları olarak dünyada suç işleriz. Babamız işlemişti zaten. Ama masum değiliz suç işlemekte. Genimizde var. Babamız da masum değildi suç işlerken. Olmayacak bir suçu işledi. Dışarıdan seyrettiğimiz için biz şimdi ya o ağaca ne dokunuyorsun be baba? Bırak işte yok, ağaç mı yok orada? Diyeceğimiz bir süreçti. Ama gülme komşuna mantığını da unutmamak lazım. Benzetecek olursak. Tövbe İnsan oğlunun kaderidir. Çünkü günah kaderidir. Sadece günah kaderimdi deyip tövbeyi kaderi olarak göremediği zaman insan şeytanın peşine takılır. Çok incelterek hassas bir şekilde diyoruz ki insan oğlu yanlış yapmaktan çok tövbe ile yanlışını düzeltmemekten helak oluyor. Bunun için de ashab-ı kiram, Allah'ın sevdiği en iyi mümin kulları, onca azametli kimliklerine rağmen, günah işlediler mi? İşlediler. Niye hala büyükler? O günah çapında müthiş tövbeler yaptılar. Bir şey değişmedi. Büyüklükleri büyüklük olarak kaldı. ayetler onları böyle gösteriyor Bu sebeple biz Adem Aleyhisselam konusunu günah ve tövbenin başlangıç noktası olarak görüyoruz Allah'ın rahmetinin mağfiretinin de güzel bir örneği olarak görmek zorundayız bir başka meselemiz iblis meselesidir Allahu Teala İblisi Adem'in haberi olmadan ve Adem'den çok önce yarattı aleyhisselam. Dolayısıyla Adem babamız iblisli bir ortama geldi. Yapacak hiçbir şeyi yoktu. Ben buradan gideyim başka yerde taşınayım diyemezdi herhalde. Ama Allahu Teala Yüzlerce ayetinde bizi ikaz ettiği gibi, babamızı da ikaz etmişti. Bu sizin ezeli düşmanınızdır. Dikkat edin. Sana secde etmediği için bu cennetten kovuldu. Diye, Adem aleyhisselamı ve hanımı, Havva annemizi ikaz etti Allah. Her namaz vakti, Allah namaza gelin diye çağırdığı gibi, alkole, zinaya, puşa, faize, yalana, gıybete, komşu zulmüne, anaya babaya isyana, kul hakkı yemeye karşı ikaz ettiği gibi. Hiç kimse kıyamet günü, ne Adem babamız, ne bugün yaşayan bir insan, şeytanı gerekçe gösterip, tazminat davası açamayacak şeytana. Hiç kimse, hiç kimse, i̇ade itibar davası açamaz kıyamet günü. Elem e'ahed ileykum ya beni Adem. Duyacağı cümle budur o zaman. Hani dilekçe verecek diyelim. i̇ade itibar istiyorum. Tazminat davası açıyorum. İblisin yüzünden ben yıllarca yandım. allah Teala ne buyuracak ona? Elem e'ahed ileykum ya beni Adam. Ey insan! Ey Adem'in oğlu! Bense dememiş miydi? diyecek Allahu Teala. Burada elimiz, kolumuz iblisin önünde bağlı mı? Yani hiçbir çaremiz yok mu diye soracak olursak diyoruz ki iblisin insan oğluna saldırısı İnsan oğlunun onun saldırısına zemin hazırlamasıyla mümkündür. Bunu yüzde yüz şöyle benzetelim. Dışarıda kirli havayı camını açarsan içeri alırsın. Camı kapalı bir eve kirli hava girmez. Yolda toz, köy yolunda giderken tozlu toprakta Aracın camı açıksa içerisi toz toprak olur. İnsan oğluna tıpkı tıpkı bir radyo gibi sürekli frekans gönderir iblis. Bir radyo cihazı var ya sen onun düğmesini filan radyo istasyonuna ayarladığın zaman o yayınları alırsın. Eğer cihazın kapalıysa veya cihazın senin başka bir şeytanın frekans gönderdiği alanın dışında bir yere, Kur'an'a mesela, Kur'an'da melekler de frekans gönderiyor sürekli sana. Ona ayarlıysan sen ezan duyarsın. Öbürünün ayarı, frekansı, iblisi olunca müzik duyar. Aynı yerde ezan da okunur, müzik de okunur. Biri onu, biri onu duyar. İblis her insana istediği gibi tahakküm edemiyor. İnsandan sinyal alıyor. İnsanın ayarını hissediyor. O sürekli dalgalar gönderiyor. Bugün parayı gönderiyor, öbür gün şey, cinselliği gönderiyor, öbür gün başka bir şey gönderiyor. Her gün bir şeyler gönderiyor. Eğer Müslüman bu süreci bu şekilde bilmezse bile bile şeytanın kucağına düşüyor. Ama bu süreci bilir, dikkatli kullanırsa hayatı, zamanı, dakikaları Allahu Teala onu iblisten koruyor. Ayeti Celil'inin Bizim karşımıza getirdiği gerçek budur. İhlaslı kullarım hariç, hepsi senin olsun buyurdu Allah zaten. İhlas nedir? Kendisini insanın Kur'an'a ayarlamasıdır. Namaza ayarlamasıdır. Boşlukta bırakmamasıdır. Bir önemli noktamız daha var burada. Allahu Teala, görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabit, Cennette babamız Adem Aleyhisselam'a yüzlerce yasak listesi getirmedi. Tek bir yasak getirdi. Tek bir yasak. Bugün faiz yasak, şu yasak, bu yasak, bu yasak, o, o, akrabayla bir arada oturup yemek yasak, mahremiyet var bilmem ne, o, kocaman bir dağ gibi görüyor Müslümanlığın yükünü insanlar. Babamız Adem'de bir tane yasak vardı. O yasağında binlerce, milyarlarca belki alternatifi vardı. Demek ki mesele, yasakların çok olmasıyla şeytana ayak uydurma meselesi değildir. Ayağın kayacaksa senin, bir kar tanesi üzerinde de kayabiliyorsun demek ki. Bundan bu çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü Adem babamız, ben size söyleyeyim mi diye yemin ettiğinde iblis yapması gereken neydi? Mel'un. Allah senden uzak durmamı emretti. Hiç konuşma demeliydi. Ne diyorsun serseri? Gibi. Bir bakayım ne dedi dediği için helak oldu orada. Bu da insan tabiatını gösteriyor. Bir virüsü bir kere çekiyorsun, o senin iç organlarına girdi mi? Orada ürüyor, milyon oluyor zaten ve seni öldürünceye kadar orada yaşıyor o. Buna biz vesvesederiz. Başka isim isim isim vermek kolay. Ne dediğimiz çok önemli değil. Burada insan oğlunun merakı, o merak yüzünden de bu ağaçta ne var? Merak etmesi ve merakı yüzünden de Allahu Teala'nın emrini unutması diye bir sıkıntı var. O bugün insan oğlunda devam ediyor mu ödüyor? Hala öyle. Hala öyle merak kurbanıyız. Ne var burada diye merak ediyoruz. Burada asla konuşulmasına bile gerek olmayacak bir meseleye temas edelim. Bu Adem aleyhisselam ilk insandır. Bundan önce bir insan yoktu. Cahillik edip de bundan önce de insanlar vardı, kemikler bulundu filan yerlerde, o kemikler işte milyon senelikti filan hadi oradan be. Buradan ince bir söz söyleyecek olursak diyoruz ki, Cennette başlamış bir hayatı dünyada yaşayan kaderimiz var bizim. Ama henüz cümle bitmedi. Noktası konmadı. Çünkü babamız cennette yaşadı, dünyaya geldi, cennete gitti. Tövbesi kabul olduğu için. Tövbe etmeyi gerektirmeyecek kadar tertemiz günahsız yaşayan biiznillahü teâlâ, o da cennete gidecek. Günahlar işlediği için tökezleyenler de Allah'ın izniyle cennete gidecektir. Dolayısıyla biz cennette başlamış ve cennette sonlanacak Allah'ın izniyle bir hayatın içindeyiz. Bu cennete dönüş güzergahımızın şartı imandır. Sorunsuz direkt geçmek isteyenlerse günahsız olmak zorundadırlar. Çünkü arada bir cehennem trafiği var. O trafiğe uğrayacak günah işleyenler. İşte tövbe burada aktif oluyor. Eğer mümin tövbe ederse babasıyla, annesiyle cennette buluşuyor. Tövbe etmeyenler de mümin iseler Allah'ın izniyle onlar da cennette er geç, er veya geç buluşacaklar. Bir hakikati bu ayetlerin mealini dinlediğimiz için hatırlamakta fayda var. İblisin başına gelen hasedi ve kibri yüzünden başına gelmiştir. Hasetle o kötü süreci başlattı, kıskandı Adem'e. Biz hasedi, çocuk, çocuk kardeşini kıskanır diye, haset eder diye zannediyoruz. Büyük insan da haset eder. Siyasetçi, siyasetçi haset edebilir. Alim, alimi haset edebilir. İş adamı, iş adamını haset edebilir. Haset, cennetten çıkaran bir hastalıktır. İblis'te fitil hasetle tutuştu, kibirle yandı. Çünkü haset etti. Allahu Teala'ya asi oldu. Tövbe edebilirdi. Tövbe kapısı İblis için de açıktı. Tövbe niye edemedi? Kibrinden dolayı edemedi. Demek ki insan günah sürecini de İblis'ten öğreniyor nasıl başlıyor? günahlarda batıp bataklık olarak kalma sürecini de yine iblisten öğreniyoruz. Neuzübillahü Teala. Bu sebeple diyoruz ki Allah'ın huzurunda ilk isyan hasetle olmuştur. İnsanların kibri ve gururu da bu isyanı kıyamete kadar götürüyor. Kendimize bundan ders çıkaracağız hasedi, kibri ve benzeri günahları basit görme hatasına düşmeyeceğiz. Buradan günahın laboratuvarda açılmış içeriğinde Adem de hata etti aleyhisselam. İblis de hata etti. Bunu görüyoruz. Ama Adem yasak iş yaptığı için hata etti, günah işledi. İblis emredileni yapmadığı için günah işledi. İkisi de cezalandırıldı. Ve bu ceza cennetten kovulmak oldu. Adem tövbe ettiği için cennete geri döndü. Aleyhisselam İblis tövbe etmediği için bir daha cennete dönemeyecek. Mümin olarak biz ne anladık bundan? Allah'ın emrini yapmamakla yasakladığı şeyi yapmak sonuç olarak aynı yere götürür. Hiç kimse ben namaz kılmıyorum ama e ben temiz adamım. Tertemizim. Diyemez. Niye diyemez? İblis diyemedi onun için. İblis başka bir şey yapmadı. Cennette camları kırmadı ki iblis. Cennette bülbülleri boğup öldürmedi ki. İblisin tek suçu var. Emrini yapmadı Allah'ın. O da namaza benzeyen secde işte. Secdeyi yapmadı. Yasaklanan şeyi, alkol kullananı benzetecek olursak ağaca yaklaşma ifadesinde ağaca yaklaşmayı yapan Ademle secdeyi yapmayan iblis aynı sonuca geldiler. Onun için tövbenin gündemi nedir? Allah'ın emrini yapmamak, yasağını yapmak. İkisi de baş başa gider. Şüphesiz filanca emriyle filanca yasağı yani çap olarak aynı değildir. Ayrı bir mesele. İbadetlerin de emirlerin de kendi üstü içlerinde e, yasaklar seviyesi veya emirler seviyesi diye bir liste vardır. İkinci bir nokta Adem ve aleyhisselam iblis olaylarını karşılaştırdığımızda biri emri yapmadı biri yasağı yaptı dedik. Sonuç aynı oldu. Adem aleyhisselam şehvetine kurban gitti. Şehvet niye diyoruz? İşte o ağaçtaki meyveyi Yeme arzusu. Bu bir şehvet çeşidi. Adem Aleyhisselam ona kurban gitti. İblis ise kibrine kurban gitti. O meyveden bana da alın verin demedi. Onun derdi meyve değildi. Çünkü o meyveyi yere yaşamıyordu zaten. Bundan da anlaşılıyor ki şehvetler para cinsellik Şöhret, hepsi bir şehvet çeşididir. Şehvetler ne kadar sürüklüyorsan, şehvetini dizginledin, ama kibrini dizginleyemiyorsan, yani Allahu Teala'nın huzurunda, mütevazi, onun emrileri karşısında, yasakları karşısında boynu bükük olamıyorsan, aynı duruma düşüyorsun. Bir de bunların birinci ve ikinci maddenin bir insanda birleştiğini hayal edebiliyor muyuz? Bu insanda hem şehvet var, hem kibir var. Hem emirleri yapmıyor, hem yasakları yapıyor. Üçüncü bir nokta, o noktada şu, Adem Aleyhisselam, iblisle, birinci ve ikinci noktada, aynı sonucu yaşadılar. Cennetten kovuldular. Adem tövbe etti, İblis kibir etti. Kibrin sonucu ebedi cehennem oldu. Tevbenin sonucu ebedi cennet oldu. Böylece Adem Aleyhisselam babamızın cennette başlayan bu fani dünyada devam eden hayatının bugün bize nasıl yansıdığını anlamış olduk. Tevbe ile Adem aleyhisselam'ın bağlantısını kurmuş olduk. Bu bağlantı ile de bir iznillahite hala kendimize büyük dersler çıkarmış olacağız. Vesselallahu asallam ala sidiqina Muhammedin wa ala alihi wasahbihi jama'ain walhamdulillahi Rabbi lalal.